Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili dinleyiciler bu Çarşamba sabahında ne oluyor ne bitiyor Hangi yolları çıkan hangileri kapalı onları öğrenmek için Bir gökyüzüne yükseliyoruz şimdi Şenol Gün Bayrak Fır Ankara sabahlarında Şenol Bey Günaydın Şenol Bey günaydın. Şenol da günaydın bir enerji bir şey Hayır hayırdır maaşlar galiba <gülüyor> <gülüyor> bir espriyle başlayan şey müsheredler. Yok, zaten espriyle başlıp espriyle devam ediyor. Soruyu gelen hiç anlaşılmayan bir espriyle bitiriyor Cihan Bey genel olarak. <gülüyor> genel olarak diyorsun. Sana şarkılarımı sunuyorum. Sevgi dinleyicilerimize. Sizleri yanaklarınızdan öpüyorum. Kel böyle biraz da, tabii ki şaka mahiyetinde ama böyle biraz boğuşmanlı bir şekilde onların da kellerinden öpüyorum. Ne, ne yapıyorsun falan derim. Bir daha öpüyorum. Ve hepinize şarkılarımı sevgi sevgiler Sevgilerimi saygı kalıpları içinde sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz Şahal Bey. Ne oluyor yollar? Yollar güzel. Şahal Bey'e geçiyorum. Hava da güzel. insanlar da güzel. Senin de güzelsin. Ben daha güzelim. Daha da güzel olacağız. Yavaş yavaş. Bunlar hep birden olacak şeyler değil. Hep bir de böyle aynaya bakın da tipe bak diyen dinleyicilerimiz vardı. Şu anda eminim tabi erkeci yolda değil bazısı evde. Aynada kendisine bakıyor. Tipe bak diyor. Ben de o Sokakta görsem ben de aynısı diyeceğim ama öyle. Hemen tipimize bakıp da kendimizle ilgili yargıya varmayalım. Ne Şimdi benim Anlamadım galiba insanlar kendi tiplerine bakarak kendilerini yargılamasınlar biraz kendilerini tanısınlar mı? Öyle yani çünkü nasıl ki başkasına bakınca ilk önce bir tipine bakıyorsun tipe bak falan diyorsun yani üstüne başına bakıyorsun ağzına burnuna bakıyorsun yani bundan adam olur olmaz falan bir şey kendimize de bakarken tipe bak benden bir şey olmaz falan filan derken aslında biraz ön yargılı devreniyoruz ne kadar güzel Serol Bey. Hakikaten yani hiç bugüne kadar insanların kendilerini tiplerine bakarak yargılaması konusunda kimse bir şey söylememişti. Bu ya... <gülüyor> herkes şey diye düşünmüştü yani. Herhalde bunu yapan yoktur iyi. Yani öyle. Ama öyle değil işte. Yani bazen insanlar hepimizin çevresinde var. Yani adam bakıyor bunun ben nasıl yamuk yumuk bir adam. ne neyse tabii belki fark etmezler diye sokağa çıkıyor. Hayır. Yamuk yumuk olabilirsin. Efendim ağacın burnun çarpı olan ...gözün kaşın yamuk olabilir... ...ağzın dilin... ...dili babuç gibi olan adam var Şevgül Ağabey... ...ben bunu görüyorum. Niye anlatıyorsun Şevgül Ağabey şu an? Ha, dili böyle adamın... ...konuşur ki ağzından dili taşıyor yani. Niye an, an Tamam yani ama şimdi... Ay ...ben onu kulağı büyük olan... ...alt dudağı var bir tane arkadaşım... ...bir arkadaşımın arkadaşı... Ha, ...heple konuşurken... ...alt dudağına bakmayın ne dediğini anlamıyorum ben. Evet yani şimdi ne bu? Yani buna bakmayacak. Yani orada böyle acaba Dudağına bakıyorum. Orada böyle bir konuşuyor. Dönüyor mu? Dudağın içine mi dönüyor? Dışına mı dönüyor? Anlamıyorum Şevkiliye. Niye anlatıyorsun sen Şerif ben nasıl... Yani bak şimdi dudağı düşün. Bana niye anlatıyorsunuz dudağın adamın Yani adamın dudağını şundan anlatıyorum. Çünkü adamın dudağı böyle içine mi dönmüş, dışına mı onu anlamadım. Çin'e dönmüştür herhalde. Ben de öyle mi? Onun dışına da dönmüş. O zaman dışına dönmüştür. Şenol Bey bana şimdi dudak mı anlamayın. Burunların var. Kaçları. Karın var bir tane. Bir burun var karında. Şevkideye gel. Ayak gibi. Hey, Şenol Bey. Yani anladık biz mesajınızı anladık. Güzel mesaj. yani de bir mesaj. Uzatıp da şey yapmayın onu. Neydi mesaj ne peki? Mesaj işte insanlar aynada kendi tiplerine bakarak kendileri hakkında karar vermesinler. Önemli olan dış görünüş değil, içteki değerlerimiz. Ne kadar güzel, şevkiler. ne kadar güzel, ne kadar güzel, zeytin, aramızda artık böyle bir ortaklık oluştu gibi bir şey yani. Ben şifriyi yapıyorum, sen artık böyle şenolun Şenol çılgın taraflarını ben toparlayayım gibi bir ortaklığımız var. Yok ortaklığımız şey Bey. Nasıl yok? Ben, İteler sen de mesela arkada toparlayan adam gibi bir ikili, birbirine bir şey düşünür müler çünkü başta işte uzun senelerdir bunu, ben hep bunu düşünüyorum şeydi geçenler. Ne ee, i̇şte böyle bak Şevk'e <gülüyor> dinleyicilerim Sizin yanaklarınızı öpüyorum ve Saygılarımı sunmak istiyorum Aramızdaki göz bir adı Espiri Şenol Patlası'nın sempasını aç Espiriler çılgınlıklar Ardından da ama Şenol Bey i Yapmayı yapmak <gülüyor> <gülüyor> Espiriler Ayetlerim sallandı sava sava Şenol yani öyle bir ortaklık falan Hiç düşünmeyiz Alakası yok. Yani, yani bak Şevk'e şey, onu da şey Biz seninle böyle bir Emel gibi bir şey değiliz. Değiliz zaten ne hiç olmadı ya. Yani biz seninle Emel Erdal gibi efendim. Beş bir, seninle beş bir. Ben de haydi yollarımızı ayıralım. Erdal ayrı espri, Emel ayrı espri. Hayır. Biz senle üç hürell'ler gibiyiz. Şerabi hiç ona hiç benzemeyiz. Üç hürell gibiyiz. Yani biz... ...böyle bir ayrılmayacak bir ikili gibiyiz. Yok Şerabi hiç alakayız. Veya Şeküklere alakayız. Niye böyle bir ilahi ikili? Yani ben Selçuk, sen Rener gibi. Ben Selçuk o zaman. Sen Selçuk. Şimdi ama e, başka tartışmalar aklides. Yapmayalım o zaman tartışmalar ne? ne Önce ben oya Bora gibi olalım, oya Senol. Size oya Boran'ın selamı var. Nasıl? Espris de şey ne ne? Ya neydi o? Bak, gördüğümde espriyi sen yapamadın. Harbukiye espriyi ben yapsam nasıl gülecektin. Şevkine geçin bir pas daha aç, bir espri daha aç. Yok espri Şenol Bey. Yoksa espri, o zaman izin, çelik, ercan. Ben, <gülüyor> çelik bir ercan, sen izin oluyorsun. Saçma sapan bir konu. Tamam, iyi. Tamam, ben izen oldum. Kışımız olacaktı. Kızı olan kızı da sen ortaya bak bak gelişine hazırdan hiç yoktan çıkan beş biri espri. sende espirler yazılı. veya hutta internetten Oradan da toplama eşbirler şerogünmeler eşbirler nereden gönülden ve beyinden gönülle beynin birleşmesinden ne çıkıyor eşbirler ben dinlemişim şarkı başlığı onu dinliyorum herkes gibi böyle gönülle beynin birleşmesinden ne çıkıyor? gönülle beynin göbeğin <gülüyor> Hey, bu esprimi de bir senara yaz. Hatta mısınız Şenol Bey abi? Yo, bir yerden espri yapmak için mi? Yok değil mi sen kapat bir hatta değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şenol Bey telefonu? <kapatır> <gülüyor> Serap'a helikopterin sesi geliyor anlaşılıyor. Şu an bir espri tipi bir şey yapabilir miydi acaba? Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümörüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 8.33 oldu saatimiz bu güzel. Çarşamba sabahında esprilerle şakalarla İki konuğumuz var stüdyomuzda Bir tanesi Dünyanın bütün adamları Fahir Öğünç bir tanesi de 90'ların entelektüeli Uktay Demirci hoş geldiniz efendim Hoşbulduk günaydın Yani e, Fahir de şu anda başka stüdyomuzda Bay Fahir oyuncu yaptığı için Sesi duyulmuyor ha, evet. Hata bizden kaynaklanıyormuş Ay, hata, hata bizden kaynaklanıyor da Nasıl oluyor ya Adamın sesi gelince ben... benim sesim Kaptan Kustu bunu görürsen ne yapacağını <gülüyor> şaşırırdı. Bakın. Benim sesim geldiği zaman Faiz sesi gelmiyor. Faiz sesi geldiği zaman uzaya gider. <gülüyor> <Evet. gülüyor> İtalya. Ben onu bir not alayım. Nasıldı? Senin sesin geldiğinde failin sesi de mi geliyor? Nasıl? Gel, gelmiyor. Gel, Onun gelmiyor. Benim sesim geldiğinde, senin sesin geldiğinde herkesin bir sesi. Nasıl o? Abi <gülüyor> onu ben sana mail atayım. Mail atayım. Mail atayım. Şu anda gözümü e, açamıyorum. Dikkat ettiysen fail 90'ların intelektüeli yerine bülüç göz oktaydı. Bülük göz mü? Bülüç, bülüç göz. Bülüç, bülüç. bülüç mü? Küçük tavuk anlamında bülüç. <gülüyor> bilmez misin bülüçü? Bülüçü bilmez misin? Bilmiyorum bülüç, ben. Bülüç bülüç bülüç, de bülüç, de. bülüç. Ben sadece 6 kilo tavuk göğsü, 5 kilo <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tavuk alan yeterli efendim. Biliyorum. <gülüyor> bülüç ha. demeden bülüç öğrenemezsin. De bülüç. Bülüç. Bak, yeterli. Bak, yeterli bitti gitti. Girdi artık o bir kere bünyene. Ay. Kallavi bir sofrada kimi görüyoruz bugün gazetelerin ilk sayfasında? Kallavi sofralar. Ee, T12 diye düşünüyorum. <gülüyor> Hayır bilemedin Profesör Canan Karatay. Ha, Karatay diyetinin mucidi Canan Hanım. Evet valla çok mutlu kendisi. Yine e, bu sofranın başında da çok mutlu fotoğraflarda. Bunları ye tığ gibi ol demiş. Ben ne? Canan Hanım'ı zaten e, bir kere televizyonda izledim. Bu kadar dobra, bu kadar rahat konuşan e, as kişi vardı o sofradaki yiyecekler de eminim o sofrada onu da yiyin bunu da yiyin o güzel sucukla yiyin falan diye konuşuyordu hepsi var galiba sofrada Oktay, anlatsana sofrada neler var haydari var bir tane haydari. yok yok haydari değil o. kaç kişi gelmişler bir de kaç lira ödemişler onu da söyle <gülüyor> bir bardak su var abi en netto? Hı -hı. Ee, onun dışında önünde büyükçe bir tabak var. Ortadan almış tabağını anladığım kadarıyla. Ortada tabağı, ne var? Tabağı Neşme var. tabağı herhalde. Ee, salata var. Hı -hı. Salata dediğim ne var? Ayrı ayrı doğranmış, güzelce yıkanmış Nefsim ve doğranmış. Salatalık Havuç, salatalık, maydanoz, kırmızı turp. Ee, ondan sonra domates. Çekir yalnız kabukları soyulmuş domatesin. Aa iyi. Güzel. Güzel. Güzel ama bütün vitamini kabuğunda diyorlar domates için biliyorsun ama kız sezonunda onu da domatesler domatesler sasasas oluyor diyorlar. ya valla daha iyi yiyeceksiniz o şerilerden yiyin biraz lezzeti var diyorlar. Ondan sonra ıspanak var bir diğer tabakta bir diğer tabakta kırmızı biber var. Bir, bu bir şinitsel olabilir mi ya bu pane, panelenmiş bir şiniteldir onun Ona çizim. karşı değil mi canan hocam? Yok değişen azar azar yediyo. Ama şinitsel dedin galeton etme ba balık, ehm, balık balık he he etme banılmış galetonu dedin etme banılmış. Tavuk işte bildiğin. Löp Isp löp yiyeceksin. Ispanaklı somon uzgara, pastırmalı kuru fasulye. Ispanaklı somon uzgara olur mu Oktay? Biraz daha geliştirirsen ispanak yatağında. yatağında. Doğru ya. Birinin yatağına girdi o somon ama kimin yatağına? Doğru. Kokar. Dağınık yatağında somon ızgara, Kokar ya kokar. aile restoranındaki. <gülüyor> <de>. Afiyet olsun <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun diyoruz yani. Bunlar iyilik miydi? Bayağı bir para ödemiş o zaman. Tı gibi oluyorsun. Tı gibi olursun, olursun tabi cebinde beş kuruş para kalmazsa tı gibi olursun. Hep dışarıda yiyor canın hocada. Evet vallahi. <gülüyor> evet vallahi yani. Ama temiz yerlerde, yerlerde her yerde Ak yemiyor. Akşam meyve yemedikten sonra dışarıda yemek serbest demiş. Hı. Dememiş de bence diyecektim. Gazetelerde bir başka şeydi bir telefon. Bu telefon kimin? Bak Kim In, Kim In diyorum yani Kim. Bunun tırnak içinde söylüyorum böyle. Kim Aa. Kim In. Bu telefon Kim In Song. O mu? Kim in Lo. Yoksa Kim Kardashian mı? Yok canım bu Kim Jong Un. Kuzey, Kuzey Kore'nin Kore lideri mi? Yeni lider. Kuzey Kore'nin yakışıklısı. E, tamam. Diye işte geçer. Kim In Song. Gangnam Style. Kim Jong yani. Un işte Oktay. O değil mi? Oymuştu. Tamam. Ondan sonra geçen günü, geçen günü dediğim baya şimdi bir hafta falan oldu da o yüzden geçen günü diye geçiyor. Ee, geçen gün bir foto <gülüyor> birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı koymuş İstersen Abi, haberin girişi 22 dakika sürecek sevgilerinizle. Hadi soralım mı? <gülüyor> Ayarlayın ona göre. En yani, yani. sonunda da bir espri olma ihtimali düşük. <gülüyor> bence en güzel espri o da. E, soralım mı? Ne diyorsun e, Yani sana bakıyorum ben. Nasıl ge geçen günlerde dediğini neden geçen günlerde diye başlıyor abi. Ya geçen gün ben de anlamadım. Zaten de bayağı öske gibi duruyor. Yani bir hafta on günü var gibi duruyor bana. Ama, <gülüyor> Ama bir... her halükarda senin doğum gününden önce. Önce. Önce. E, birlikte çektirdikleri fotoğraflarla birini koymuşlar. Masanın üstünde de bir hadi bakalım buyur bakalım. Hadi bakalım. 44-44-22. Bir tane <gülüyor> bir telefon. Güney Koreli Samsung demiş ki bu bizim de. Samsung olur <gülüyor> Yalnız İsimleri mi olarak kullanmak yasak? <gülüyor> Ama biz Güney Koreli olduğu için ben. yöresel olarak veriyorum ben. Güney Koreli Samsung bizim deldiğince Tayvanlı HTC yani yorum yapamıyorum. Fahit ne diyorsun ya neler diyorsun? Telefon kimin esprisi ya? Telefon kimin esprisi Çeşitli firmalar falan da o zaman. Various artist diyoruz biz. Artist. <gülüyor> artist. Burada <gülüyor> bir sanatçı ismini bile vermekten imtina ediyoruz. A A ediyoruz. Çatı bir çatır çatır marka verirsin. Hangi marka bu telefon? Kimin? Kimson ne? Kimsin? Ron'un telefonu. Kimin? Hangi marka? Hangi markaymıştı? Ee, firmalardan mı açıklamalar gelmiş? Firmalardan. Bizim, bizim değil. Güney bizim Koreli bizim firma değil. deyince şey demiş işte Güney Koreli lan demiş yok akardık o kadar da değil demiş bizim telefonu. Çünkü Kuzey Kore, Güney Kore biliyorsunuz. Na böyle. Evet. Bak. Nasıl? Yani ben, benim de anlamadığım şey, ben hani o kadar e, yıllarca şeyle, uluslararası ilişkilerle aynı binada okuduk. Bir günde gidip de soramadım şeye, ne bir hocaya ne, ne bir diye, oradaki arkadaşa. Ne diye, ne soracaktım? Yani şimdi tamam iki ülke kanlı bıçaklı olabilir, ayrılabilir de. Hı hı. O zaman bari Kore diye ayrılma. Yani Abi. Kuzey Kore, Güney Kore. Tamam e, siz ayrıldınız. Birleşecek misiniz bir gün? Mesela bak bir aynasını Berlin'e söyleyemez. Almanya'yı da söyle. Birleşler çünkü. Tamam sonrasında. ama zaman. Biz hani böyle pürüzlerimizi giderdikten sonra canım, birleşeceğiz. Yani o zaman da onların varsa. da belli değildi ki. O zaman onlara da. Söyleyeyim. Bir de esas Almanya biziz diye duruyorlar öyle düşün. Evet. E şimdi bunlar da yapmasınlar. Ama madem bir şey kimlen falan diye bir şey yapsın. Kimberland falan mesela. Bak mesela Kimberland. Bir başka bir ülke yapsın yani illa Kore'yi kullanmayı yani ver artık. isim koymak o kadar kolay olmuyor çocuğa yani isim koymaktan bile zor diyorlar. Ayn, aynısını ben İsviçre ve e, İsveç de lütfen artık yani koskoca ben. kaç yıllık ülkesiniz bir şey yapan o marka şey gibi yani. Ama bizde öyle on İngilizcesinde Switzerland, Sweden hiç Gene Svis Svis falan diyor. Svi Yani Kuzeyli Güneyli artık Kore'ye bir tane adam gibi marka diye. Bu bir bir şey, şey koy. Ye. Büyük Esat, Küçük, küçük Esat. Heh, bir ama bir onlar bir... nedir? Yani hiç Büyük Esat de Küçük Esatlı şey mi? Bir düşman bir mı? Düşman mı? Değil. Hayır. Yemin, Bugün yemin, büyük Esat da Küçük Esat arasındaki sınırlar zaten belirsizleşti. Yani, yani yukarı ayrıca aşağı ayrıca iç içe geçti yes, artık, neredeyse. Artık. Yani... Ankara'mızda da başkası kalmadı galiba değil mi? Büyük Esat, Küçük Esat. Olur mu? Aşağı eğlence, yukarı eğlence. Yukarı eğlence, eğlence. Yukarı eğlence var hiç mı ya. geçtiler. Tek bir en büyük eğlence oldu ben. <gülüyor> yani kendisi. en büyük eğlenceleri oldu da yukarı eğlenceyi hiç duymadım. Vardır bir muhakkak da. Kore'yi... Kore İki Kore ülkesine biraz Ankara'ya örnek almalarını diliyoruz bu sabah. Ankara Belediyesi gelsinler biraz görüşsünler. Bu e, Kuzey Kore ve Güney Kore dünya tarafından mı böyle adlandırılıyor? Yoksa kendilerine de mi biz Kuzey Kore? Ya Kuruyoruz esas mi? biziz diye onlar takılıyorlar. Yok canım bunlar Kuzey Kore. Hasası biziz mi? Tabii canım yani sadece Kuzey'deyiz diyor diyor mesela. Niye onu bölge şey... Afedersin ya pusulaya bakıp şey. şey yapıyorlar. İkisinden mesela, biri vazgeçsin. Öbüründe Doğu Almanya biz Batı Almanya diyorduk ama birisi federal Almanya'ydı. Bir tanesi de demokratik, kadar demokratik Almanya. Bunlarda o da yok. Bildiğin ayrılmış yani. Kuzey-Güney. Mesela Kıbrıs'ta da. Kıbrıs Rum kesimi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Öyle burunlu Kıbrıs öbür Kıbrıs diye ayrılmamış. Bak burunlu Kıbrıs mesela. İyi ki sen böyle Birleşmiş Milletler'de falan da filan da bir görevin yok. Buna burunlu değil. Nasıl tatlı ya? Bak Kıbrıs güzel. Ondan sonra Almanya meselesini zaten halletti. Esat ayrancı ve eğlence şeyleri. Hı, mevzusu hazır. Tamam. Bir bu Güney Kore. Bu, evet. O da bitsin rahat verelim. Sudan'da da var. Var mı öyle? Tabii var. Sudan var. Güney Sudan var. Lütfen artık Sudan'da da şey yapalım yani. Lütfen. Birinden Lütfen. biri vazgeçsin canım. Yani illa Kore... Esas Kore biziz. Dünyada isim mi yok çok affedersin. Koy ülkene en kötü referandum yani koy ülkenin ismini. Yapar herhalde. Hayır sen bu referandumu çok güzel anladın ya. ya. Hafta sonu anlamışsın çünkü 3 <gülüyor> <Anladım>. gündüm sürekli <gülüyor> gündeme getiriyorsun. Çok güzel anlamışsın tabii ki. Eyvallah Oktağ eyvallah, eyvallah. Uygulandığı gibi anlamışsın. Vallahi billahi. Bravo. Milyarlık Bebe. Milyarlık Bebe. Sakallı Bebe'den sonra Milyarlık Bebe'nin fotoğrafları gazetelerde, Tan Gazetesi'nde bulamadık ama diğer gazetelerde babasıyla beraber çektirdiği fotoğraflar yayınlandı Milyarlık Bebe'nin. Kim olabilir Milyarlık Bebe? <gülüyor> Ya şu fotoğrafın çok yaygın bir şey olması her gün biz bizden fazla Abi, ben bir şekilde neden oluyor. Gazetelere bakıyoruz her gün burada. O kadar çok birlikte çektirilen fotoğraf var ki gazetelerde. Murat Evgin babasının izinden giderek yarın öbür gün televizyon programı sunarsa gelecekte birlikte çektirdiğimiz hologramları sizlerle paylaşacağız. <gülüyor> Holograf. Ünlü şarkıcı Shakira ve, ve ünlü, ünlü futbolcu Pik. Pike'nin ünlü bebeği Milan. Milan'da. Milan mı? Nerede Milan. oynuyor bu adam? Adam mı? Adam derken? Daha bebe, çıkmadı bebe. ya çocuğun. İki soruyorum ben. Barcelona'da. Peki, Barcelona'da oynuyor. Milan koyar mı ya insan? Yani Milan takıma mı göz kırpıyor? Hani beni transfer edin gibi. Çocuğu niye alet etsin öyle bir şey için ya? Teygi sen bir... ne pis adam mısın? Çocuğu Allah'tan nelere, futbolcu nelere... değilsin ha. Yemin ediyorum Allah'tan futbolcu değilsin. E bu da bizim Fener Niye Milan koyuyor o zaman çocuğu zaten e, bunlar var, İtalyan değiller Nasıl İtalyan Milan, Milan Kundera diye bir adam da var yani Adamla ne alakası var e, Çekse değiller Özür dilerim bunu gidip bir sormak lazım Apple ne Apple, ne? Apple koydu ya Ora kimse niye itiraz etmedi gitti. Sıkıcı <gülüyor> Givenit Petro Givenit petrol'un evine bak ne? E, sen iPad 1 iPad 2 iPad 3 ilk çıktığı gün gibi Hanım reklam yapıyorsunuz diye Ya Oktay bir taraftan da öyle bir durum varmıştı. Doğru ya ben onu atladım. Biz kızımıza Selin koyduk. Evimiz Koli, kolonya kolonya kolonya, kolonya doldu. Vallahi Ben niye her sabah misler gibi kokuyorum? Nasıl? Evet ya Ege, benim de çok fark ettiğim şey resmen bir şey değişti ya. Aurası değişti stüdyonun, asit stüdyosu. Adet abi bir sabah geliyorum bir tütün bahçesi. Bir sabah geliyorum bir, bir limon, limon bahçesi. bahçesi. <gülüyor> bir sabah geliyorum. Tütün daha. gene tütünü Levanta Milan, Levanta kabutunu Milan Baros Nerede oynuyordu Fahim Milan Baros Galatasaray'da mı oynuyordu Evet hı hı. Ne oldu oynayamıyordu Bir aradır da Yok, O da Milan O on nereli Onu bilmiyoruz değil mi Nereli oldu o İşte o da Polonyalı mı çekme Öyle bir şey ya <gülüyor> Yapalı oyalı gerçek olabilir Kesin başka bir açıklaması yolamaz yani İlk fotoğrafını UNICEF'in internet sitesinde Dünya ile paylaşmış <gülüyor> UNICEF'in ee, internet sitesini bunlar şey gibi mi Facebook <gülüyor> gibi mi kullanıyor Bunu UNICEF'e yükle Hayır <gülüyor> Posta Gazetesi de yapıyor ya Yeni doğmuş bebe, ünlü bebeleri diye <gülüyor> UNICEF'de dünya barışını bununla, bununla sağlayacak Posta mesela. Gazetesi'nin Yeni Doğan bölümü var değil mi Var <gülüyor> tabii canım Yeni Doğan Yeni Doğan ünitesi yeni doğan, diye geçiyor 3. sayfayı <gülüyor> yeni, yeni Doğan yeni ünitesi sayfa. Öyle bir şey. Valla Yunus F'sin iyi niyet elçisi ya şey. Şakira. E, Şakira. Oradan herhalde tanıdıkları vardı diye koydurmuş araya. Pike zorlamış. Koysak ne olur ya demiş. Konuş demiş Yunus Ef Böyle gizden gizliye konuşmuş. Ne sakallı o, ne sakallı Ben diyeceğim. Yunus Ef'in art niyet elçisi olarak gideceğim bir <gülüyor> Çok güzel. Ben size e, tavuk getirdim. Valla Yunus bu en büyük eksiği boyda Radyomuzdaki Yunus F temsilcisinin kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? oktaydemir UNICEF'in radyodaki bağlantısı radyodaki. bilmiyoruz Kadriye mi Fulya sakallı Aa doğru ya tabi. İyi niyet elçisi mi yoksa kötü niyet elçisi mi ben Fulya'dan öyle kötü niyet elçiliği ben de hiç beklemem e, Fulya tamamen yani böyle olayları analiz eden bakan onların onlarla hmm, beraber falan olan filan, falan. falan filan öyle bir şekil e, paraları yabak, da UNICEF'ten çukura ya değil mi o <gülüyor> kart ya, postallardan değil, 50 liralık kart postala, hop 25 lirası hop iyi niyet bu ne? cebim iyi niyet cebim bu niyet UNICEF cebim demiş. Teşekkürler. <gülüyor> evet, teşekkürler Lütfen teşekkürler. Artık susalım mı? Lütfen. Bir sosyal yardımlaşma kurumunu daha. <gülüyor> Kendimize benzettiğimize göre. Yorumumuza devam edelim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Saat 8.56 sevgili dinleyiciler hesaplarıma göre bu saatin sonuna 4 ila 7 dakikamız kaldı. Buyurun efendim. Evet. Bu 19 yılda bir gerçekleşen bir olay. 4 dakikamız kalmış bir daha hesap hmm. Buyurun. Ee, o zaman davalar, davalar, davalar. Ee, Adnan Oktar diye bilinen e, Bilim Araştırma Vakfı Başkanı Adnan Oktar, e, YouTube'un da yanındaki kızlarla sohbet edip dans ederken çıkan görüntülerine e, yorum yapan 350 kişi hakkında şikayetçi oldu. Ne ee, nasıl bulmuş 350 kişi? aşağıdaki yorumlardan. Ha, videoya yorum yapanlar, <gülüyor> videoya yorum yapanlardan. Her gün ortam Onların mı? bir kısmı zaten birbirleriyle kavga ediyordur büyük ihtimalle. Öyle oluyor çünkü evet, YouTube ben anlamadım. YouTube geleneğinde öyle değil mi? Evet, yorum biri... yorum yapan bir kişiye diğeri saldırır. O da ona kötü bir şey söyler. Sonra küfürleşilmeye başlar. Hiroit 34 kardeşime sesleniyorum. Eğer adamsan diye. <gülüyor> Sen Seni yer adamsan diye cevap verilir ve onlar Hocam bir örnek verdiniz Onların çocuklar. en güzeli şeyde var. Türk Pop sitesi mi ne öyle bir site var. Bir, bir beraber mi okumuştuk onu? Beraber okumuştuk. Bir de faydalı bir site ismi verelim ya yayında. Yani orada bir Sezen Aksu'nun altında başlayan bir tartışma evet. vardı. <gülüyor> i̇ki kişi arasında başlıyor. Ondan sonra bir üçüncü kişinin bu Resmen o iki kişi daha şey olduğu için, idmanlı olduğu için... ...yeni katılan kişi hop diye aralarında eriterek böyle tartışmayı başka boyutlara taşıyorlar. <gülüyor> Çok güzel bir tartışma Herkese <gülüyor> tavsiye ederiz. Ee, günde ortalama 5 şikayet yapınca... ...Kateköy Savcılığı iş yapamaz hale geldi. Ne yapacağız ne yapacağız? Şikayetler de... Alın. ...ama tabii şey de var. Hakaret içerikli bir takım... ...şeyler de yazdıkları için... Ee, ...falanlar filanlar. Bakayım gazetede var mı? Var. Ee, bakayım okunabilecek olan var mı? Yok. Yani. Yok. Okun, yok. Okunabilecek durumda olanı yok. Ee, böyle. O bir... hakaretlerin bir kısmında temenni mi? Temenniler bakayım. Yani o... Var evet temenniler var. kızlarla ilgili, ilgili temenniler tık, var. Öyle olsa da şöyle olsa falan gibi. Evet bir takım temenniler var yani seziliyor. Hakaret ee, soslu temenniler. Yani daha doğrusu hakarete öyle bir temenni da, ki hakarete giriyor. Yani, yani doğru. Çünkü doğru. senin temenninin başkasının. temennisinin başladığı yerde biten. Bedenenin başladığı yerde biten. Evet. Ee, bakalım Kadıköy ee, savcılığı bu durumla ilgili ne yapacağız diye. Önümüzdeki günlerde tabii sonuçta yargıya intikal etmiş bir hmm. konu olduğu için. Es geçiyoruz. Es geçiyoruz Oktay. 18 yaş geçen iştiren parfümden sonra. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en çok neşvelendiren şeyin bu olması hala. <gülüyor> Abi izo gelin hikayeler gibi ya. ya Aklıma abi. geldikçe ben neşvereniyorum. Bir kısmı öyle. 18 yaş gençleştiren parfümün ne olduğunu bilmiyorlarsa hemen özetleyelim o 4 yıllık haberi. Dört bir mü? parfüm varmış 18 yaş gençleştiriyormuş. Bu kadar. Ve Bay Fahir Önçü'den önce olduğu için o böyle temel bağımsız de, bir haber olarak Ama o temellerin atıldığı dönemdi Bay evet. Fahir Önçü'nün temelleri. Ondan sonra teklif geldi zaten evet. <gülüyor> Siz de aynı ciddiyetle yaklaşsaydınız. <gülüyor> bu haberi e, bir dizi yapabilir miyiz dediler? Sevgili dinleyicilerimiz anlamamıştır ama şöyle söyleyeyim sevgili dinleyiciler. Bunu anlatmak istiyorum. Zamanında TRT'de program yaparken radyo programında e, haberler veriyoruz gene bu şekilde. Evet işte gazetede de 18 yaş gençleştiren parfüm diye bir haber var. Nedense bunu vermek istemediler. Ben de ısrarla vermek istedim. Hayır olayın üzerinden zaman geçtiği için mi yalan yanlış anladım. Hayır sonra şey ne konuşacağız dediniz? <gülüyor> <gülüyor> ben, ben ne konuşacağız işte. 18 yaş geçiriyor işte. Sen dersin ki ya 18 oldun emin misin? Yok efendim falan tartışmalar <gülüyor> sürüp gideceği benzer. Rollerimiz belliydi yani. Evet belliydi doğru. Bir de ama orada şey vardı yani e, gazeteden bir haber değil. Kendi çıkaracağımız gazeteden haberler. Çünkü orada mesela o dönem aynı baskıda. Suda yürüyen adam haberini de biz konuştuk yayında. Evet. Kendi gazetemizden. Hem de. Yani 18 yaş gençleştiren parfümden sonra neyse şimdi... Bir kapı açılmış oldu. Her şeyi konuşabilme noktasına geldik. 5 <gülüyor> sene sonra... Sene 18 yaş mı? gençleştiren parfümden sonra çıkan yeni şeyi söylüyorsun sen Yeni sonra. Evet kokuları yok eden yeni sıva geliştirildi. Sıva mı? <gülüyor> sıva, sıvıyorsun evi. Evi sıva aşamasında. Çünkü kokular zaman içinde evin her bir köşesinde her, sıvaşıyor. Evet. Zaten sigara kokusu, kusatmak şey kaybolmaz zaten. E, yer değiştir. Bravo Fahir. E, <gülüyor> yer ve boyut değiştir. E, firma, bir firma tahmin edersiniz gibi bir firma e, pazara sürüyor bunu. E, bu ürün sıva. Mesela mekanlardaki yemek kokusu, sigara kokusu, tuvalet kokusu. Mekanlarda tuvalet kokusu. Mekan dediğin o tuvalet tuvalet kokusu kokar. Tuvalet bile tuvalet kokmayacak artık Faiz. Ya ne güzel. İlaç kokusu. Sıva mı kokacak? İstenmeyen kokuları yok ediyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor olabilir? Emiş. Emiş. Emişyon. Emiyor. Emiyor ve bu kokuları yok ediyor. Çok kolay sıvıyorsunuz tatbiki çok Sadece kolay. Sadece sıvamayla yapılıyor. Sadece sıvıyorsunuz. Ee, yeni bir ürün. Ee, Türkiye'den çıktı bu ürün. Peki Oktay şöyle soracağım. Mesela benim ee, evimin salonunda bir sigara kokusu silmiş. Ben artık sigarayı bırakmışım. Ama silmiş bir sigara kokusu var. Evet. Ben bu sıvayı Sadece bir duvara mı sıvaştırıyorum yoksa bütün duvarları, duvarları mı sıvaştırıyoruz çok yani güzel. Yani bir duvardaki sıvaşma bütün kokuyu emişyonla hallediyor mu yoksa bütün duvarları mı sıvaştırıyorum? Şimdi Teşekkür ederim. Birkaç sorum olacak hattan ayrılmadan önce daha sonra kapatıp telefonuzu radyodan dinleyebilirsiniz beni. Ee, ne kadar sigara içiliyor acaba evde? Dört buçuk paket. O zaman en az dört... En az dört duvarın e, bu sıvayla sıvanması şartoş Anladım. diye kullanma talimatında yazıyoruz. Paket başına artık. bir duvar. duvar. Evet paket başına bir duvar. Ve ortalama bir duvar yani öyle küçük bir duvar. Öyle, tuvalet duvarı gibi düşünmeyin. Mesela her şeyde de salonda düşünmeyen. da <gülüyor> salonda da şey oldu Ya yani mutfakta kızartma yapıldı. Evet. Bir litre kızartma yapıldıysa bir duvar. Bir duvar. Bir i̇ki litre, litre mesela iki yapıldı. Litre, i̇ki iki duvar. duvar. Yedi litre mesela çok kalabalık şeyiniz vardı. Yedi kat. Mesela y durumun yok. Bu emiş ürününü mesela bir kova aldım. Hı hı. O kovadan da mesela bir duvarlık bir çıktı. Duvarlık. Bir duvarlık çıktıysa o zaman ne yapacaksın? Mutfakta sıvaştırdıysan bir duvarı 3 litre yerine 3 seferde birer litre yağ kızartacaksın. Çok kullanımı da pratikmiş Oktay. Çok bu şey. anlaşıldı mı? Biraz anlaşıldı. karışık. Çünkü bu... Karışık olmasın rağmen. Anlamadım değil. ama hiç. <gülüyor> Ustaya veririm ben onu. Se şey yapmadım bunu. Usta ne? Ne ustası? S sıvı Kendini ustası. Kendini sıvaştırıyorsun usta mı sıvaştırıyor? Kendini sıvaştırabilirsin herhalde. Peki yani çok, e, çok zararlı var. mı Oktay? Yani Hayır. Biz, biz kendi üstümüze de sıvaştırabiliyor muyuz? Bir yani mesela o gün ben kötü kokuyorum, bakıyorum. Kızartma yaptık bir gömleğinle. Gömleğin ve üstüme sindi ve o esnada da duş da alamıyorum. Hayvansı ve kekremsi kokumla. Etrafa rahatsızlık Kesinlikle. veriyorum. Acaba... Kendi üstümüze de belenerek, tabii ki burada savaştırma değil belenme. Çünkü birisinin savaştırması lazım, evde de kimse yok. O durumda kendimiz belenerek, acaba bunu halledebiliyor muyuz teşekkürler. Ya, yere, yere, naylon duvarı naylon serdik diyelim. Kendi mi? Kendimiz evet. Yere naylon seriyoruz, boyayı döküyoruz, yayıyoruz Sıvaya ve beleniyoruz. beleniyoruz teşekkür ederim. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Yani e, <gülüyor> <gülüyor> sağlığa zararlı. Kesinlikle diyoruz. Sağlığa geliyorsa. zararlı değil. E, lütfen. Şu valla şu kokuya gösterdiğimiz e, verdiğimiz önemi daha doğrusu bala verseydik. Bugün Türkiye'deki bal şeyi bu kadar Vallahi bal sektörünün olmaz şu anda. Lider, şu an ne lider. kadar güzel anlattık yani şu koku. Hayır, demiş Demişko yapan Ben ilk konuyu anlamadığım gibi bağlantıyı taşıyordum. Bal'da da böyle anlatılıyor ya abi uzun uzun anlatıldı ama artık kimsenin güveni kalmadı bala bunlara, yani. bunlara karnımız tok deme noktasına geldi. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tünel siz modern, Sabahlar. Radio modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler heyecan verici bir gün bizim için çünkü e, iki yıllık bir süreç artık e, sona eriyor yavaş yavaş Fahir Öncün projesi e, Ezogelin hikayeler bir Fahir oyuncu projesi dersek yanlış olurdu Ezogelin hikayeler son dönem içine girdi ya önümüzdeki hafta ya da e, ondan sonraki hafta ondan sonraki hafta Artık sizlerle başka bir platformda buluşacak Fahir. Öncelikle o, tebrik ediyoruz. Öncelikle Fahir'i tebrik ediyoruz. 11 Şubat pazartesi deniyor. Evet yani çok yorucu bir süreçti bu. Süreçte bana destek olan bütün arkadaşlarıma, eşime, dostuma, efendime söyleyeyim. Bunda yardımcı olan 7'den 77'ye herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Sonuçta arkamda koca bir ekip var yani bu belki e, bir fireunch projesi olarak gözüküyor ama fireunch ve ekibi dersek hiç de yalan söylemiş olmayız gibi. Vallahi el el Yusuf'a tebrik ederiz. Eee evet. ama bir şey soracağım. İsimde ama... bir değişiklik mi söz konusu? Yani İsimde... Bir fireunch projesi parantez içinde STE e hikayeler son dönemeç. Yani bitmiyor ismi ismi uzadıkça uzadı yani. Yani onda şöyle bir şey var. sponsorluk görüşmeleri şu anda son aşamaya geldi. Son -E. dönem ne Sponsorun şey mi? Bilmiyorum ki ST'ye yazmış. Osman sınavdan mı öğrendi? Ne yaptın? Yok ya yani Osman sınavdan niye öğrendi? Ne o zaman? ST -E ne abi? Abi nerede geçiyor o ST? -E? Ben onu çok abi, merak şeyde, ettim ya. Abi şeyde Fahir Tev. Fahir 10. Fahr 3 parantez içinde ST. Sinema televizyon. Yani şu anda ben e... Bir de hadi hadi onu biliyoruz Osman Sağdam da şey ne? Ezojen hikayeler, virgül, son, son dönemec. Ee, o ne? <gül> yani abi sonuçta yani... Emir'in yolu gibi bir şey mi? Yani Tabii bir isim değişikliği. Adını koydum Emir'in yolu mu gibi. Ama tam olarak da öyle değil. Ee, görüşme devam ettiği için ben şu anda tam bilgiyi de vermek istemiyorum. Yani nereden sızdı bu bilgi sana? Şu anda ben de şaşkınlık içerisindeyim. Ya mail gelmiş bana. Ne, mail mi gelmiş? Evet sana gelmedi mi? Diyor bana ben gelmedi Ben sen o maili üzerinden konuşuyorsunuz zannettim. Sisiler CC misin? CC'liyim göndereyim mi? Onu bana Daha doğrusu çok mı? dikkatli <gülüyor> okumadım. Bu arada <gülüyor> e, projeyle ilgili bazı şeyler ortaya çıktı. Bir kere müzikleri hakikaten de... E, ünlü sanatçıların katkılarıyla gerçekleşen bir soundtrack albüm. Ben bugüne kadar çok radyo projesinde yer aldım ama ilk defa özgün şarkılarla bir projenin e, hayata geçirildiğine e, şahit oluyorum. şöyle bir şey ben Tarantino gibiyimdir. Hatta bana Tarantula Tarantula, Tarantula, Tarantula fahir derler. <gülüyor> Tarantula derler. Yani bir projeyi aldın mıydı? aldın mıydı? <gülüyor> <gülüyor> onu bir kere A'dan Z'ye önce müzikler benim için. Evet ve İsterseniz o projede yer alan sanatçılarımızdan birisine kulak verelim. Şu Ay, anda faktımızda. E, alo günaydın. Alo. Kimle görüşüyoruz demeyelim. Demeyelim e, şimdi. İstersen... Merhaba çocuklar günaydın. Siz galiba dün gece nöbetçiydiniz. <gülüyor> Sesiniz yorgun. Nöbetçiydim ama sizin için her zaman sevgili Fahri için her zaman destek olurum. Desteğe hazırım. Bununla da gurur duyuyorum ve bunun yedirganında alnını karıştı. <gülüyor> ee, Ezogel'in hikayeler biliyorsunuz bir altta devam eden bir hikaye var ve her bölümde Ayrı bir hikaye anlatılıyor. Evet. Ee, i̇lk bölüm anılar bölümü. Yani karakterler bu Lost'taki gibi mi? Hayır, şey olarak. Ee, yani Lost'tan esintiler de bulacaksınız tabii Herkesi ki. Herkesi biraz geçmişten I, e, herkesin anılarıyla hatırlıyoruz. Bir, herkesin geçmişini bir e, ufaktan bir kurcalayacağız orada. Yani o ilk. Evet. Ee, sevgili, ben şimdi burada ben de isim vermeyeyim. Abi çok sağ ol <gülüyor> katıldığın için. Rica ederim. Ee, ama o verdiğin şey de çok iyi geldi. yani nasıl? Rahatlattı mı? Çok rahatlattı, rahatlattı ya. Mi? Acayip rahatlattı geçti ya. Mi? Geçti mi? Ağrıların geçti mi? geçti. Nasıl benim böyle? Canım benim, yere... afiyet olsun. Ee, şimdi söyle, ben projeyi tam anlamadım aslında. Ezogenin hikayelerin ne olduğunu tam anlamadım ama... E, Oktay aradı, işte siz aradınız. E, ve... Ee, o yüzden sizi kıramadım ee, <gülüyor> O yüzden e, ilk bölümün müzikleri Tamamen e, bana ait ee, Bir saniye Çocuklar bir saniye <gülüyor> <Buyurun>. Hangi hastanede? <gülüyor> Elektronik bir Elektronik bir Bir saniye <gülüyor> ee, Çocuklar ben sizi arayayım mı? Ben Ama isterim. şimdi bağlantı kur. Reklama gireceğiz. O yüzden siz halledin istersiniz. bekleyin bir saniye. <gülüyor> bekleyin ayrılmayın. Evet. Numarayı alayım. <gülüyor> Kimlik numaranızı <da> almak zorundayız. <gülüyor> var. Var efendim. Var. Buyurun. Tok alıyorsunuz. <gülüyor> Bu ikisini aç karını alın. Aç karını Evet. Evet. şey olsun. Geçmiş olsun. Kapıyı çekebilirsin. Teşekkür ederim. <gülüyor> Alo. <gülüyor> çocuklar günaydın. Evet kimle görüştüğümüzü hala artık, söylemiyorsa. Da, a, a, artık, <gülüyor> şu artık ortaya deriz çıktı yani. İstanbul'dan arıyorum ben. Evet e, bir eczaneden arıyor. Evet. Bize, e, Anılar bize eczanesinin sahibi sevgili Atilla Atasoy bizlerle <gülüyor> beraber. Teşekkür ederim çocuklar. Aman yapmayın. E, <gülüyor> bunlardan yayında bahsetmeyin bakın bu konuştuklarımı. Ee, Atilla Bey İsterseniz ilk bölüm için hazırladığınız O özgün besteyi alalım ee, Ezogelin hikayeler Birinci bölüm Tırnak içinde ilk bölümde Anılar onu da hatırlatalım Ve siz bunun için özgün bir beste. Yaptınız. Heyecanını kaçırmıyorum çocuklar. Aç gözlü. Yok yok Atilla abi yani sonuçta biz buradan kıvan kıvanırız yani senin bunu söylemeden kıvanırız. <gülüyor> <gülüyor> Başka ne olabiliriz ki? Hatta kıvanca beleniriz. Yani. <gülüyor> ee, peki o zaman bir madem bu kadar heyecan ediyorsunuz bir kule söyleyeyim ben. Bir saniye çocuklar <gülüyor> çocuklar. Ben sizi arayayım mı? <gülüyor> bir saniye. Müşteri bir saniye. geldi müşteri geldi. Evet. Atilla abi isterseniz hani, e, şarkıyı söyleyeyim müşteri beklesin. Öyle yapalım. Hanımefendi iki dakika müsaadenin buyurun oturun. Siz hemen şey yapacağım ben kusura bakmayın. Buyurun rahatsız olmayın. Geçmiş olsun bu arada. Geçmiş olsun. Çocuklar orada mısınız? Buradayız, Buradayız Atilla abi. O zaman ezogelin hikayeler için geliyor ilk defa e, müşteriyi o, açıklamak zor olacak mı yani şarkıyı? O türadio da dur e, onu şey yapmayın ben anlatırım efendim ilk defa o radyoda söylenecek şimdi anılar anılar anılar hayatımı çaldılar beni benden aldı gençliğime aldı anılar anılar anılar hayatımı çaldılar Herhalde yeter Hanımefendi oturun rahatsız olmayın Nereye gidiyorsunuz <gülüyor> Çocuklar. <gülüyor> Çocuklar Hanımefendi gitti Çok teşekkür ediyoruz Çok Atilla sağ sağ ben, sağ ben bir arkasından şey yapayım, yapayım. <gülüyor> ee, Öpüyorum sizi Sa Sağol Atilla Atil abi. abi Ağzına <gülüyor> sağlık Gerçekten projenin en can alıcı şeylerinden bir tanesi ee, Bu Yani e, bu bir örnek sadece e, Atilla <gülüyor> <gülüyor> Bu bir örnek ...yani e, Atilla abi... ...ben ilk bölüme çok özendim tabii ki... ...çünkü ilk bölüm çok... Pilot bölümü... ...yani, yani. pilot bölüm ve yani... Bütün e, karakterleri sevdireceğini evet böyle. ...yani orada yakaladın yakaladın dinleyiciyi... ...yakalamadın mıydı ...işte orada... ...yani sen bir anılara dönersin... ...o yüzden Atilla abi benim için çok özenle seçilmiş... E, ...çok yani bir tesadüf değil... ...onu da söyleyeyim... ...çok teşekkür ediyorum ve benden... E, ...o kadar da bir para almadı yani... E, işte onun bir... Elektronik meçhede ile mi? Atilla Atilla Yani var. o aramızda kalsın da sonuçta onun bir stopajı bilmem nesi falanı filanı vardı. Sonuçta da, e O da dedi Faer'cim dedi. Peki bir O şey sesiyle davud sesiyle. Faer'cim dedi biliyorsun dedi bizim dedi stopajlar falanlar. Bu ayda dedi biliyorsun muhtasar falan dedi. E, öyle deyince de ben birazcık yani 3 aşağı 5 yukarı... E, ama çok beklettin abi. O yüzden böyle şeyler lazım. Yani güzel olacak proje... Biraz Şimşek tabi... gibi, fişek gibi bir proje geliyor. Evet, yani hakikaten e, radyoculuk e, esas, yani şöyle söyleyeyim, esas radyoculuk buymuş diyecekleri bir olay bu yani. Bu arada bir e, ilk bölümün yani şeyi de, şarkısı da hazır, evet. niye hala bekliyoruz diyen dinleyicilerimiz varsa, i̇şte. e, bir küçük bir prodüksiyon eksiği var, O da e, sen yani senin adına konuşmayayım ama bir dinleyicimize sonuçta usta isimlerin bir araya geldiği bir proje. Evet. Biraz evet. da gençlere yer açalım diyerek bir dinleyicimize radyo ot diye de böyle bir artık nasıl jest yaptı. Evet. Bir radyo evet. ot dinleyicisi ilk bölümde nasıl Bezatçiye'de Ankaralılar oynuyorsa burada da bir radyo ot dinleyicisi evet. oynayacak. O, oynayacak. İlk bölümden küçük bir replik var. Evet. Biz de dinleyicilerimiz arasından ...seçelim isterseniz... Evet, ...haberini verelim onun... ...telefonumuz ya, onunla... 210 30, 30 aslında bugün böyle bir... E, ...audition gibi bir e, denemeler... ...yapabiliriz... Ya, Seç, ...seçme yapacağız yani... yani ...aslında, yani. aslında bildiğiniz seçme... ...yani... <gülüyor> <gülüyor> ...seçmelere hoş geldiniz... <gülüyor> ...telefonumuz 210-30... ...sevkilediğini e, ...rol yeteneğine güvenen de diyelim... ...güvenmeyen de diyelim aslında... He. Sonuçta. Önemli değil çok fazla da bir replik yok sonuçta. Aynı repliği Asıl mi vereceksin olan... Fahir yoksa mesela her... E, replik zaten duşuna geldi. O, replik hazır. O duşuna girmek isteyen herkese farklı replik. Herkese aynı replik. Tamam. Herkes replik kolay zaten sanırım... Bir, zaten onda da başarıya ulaşamazsak referanduma gideceğiz biz. Sanırım bir menemendi menemenden de öteydi diye bir replik. Evet, yani. Anılar bölümünde. E, e, tamam Şimdi güzel. Şimdi ilk başta böyle söylendiği zaman pek bir şey ifade etmiyor ama... O prodüksiyon içerisinde öyle kritik, öyle önemli bir yeri var ki... Bu, bu seçme için yapılan bir şey değil mi zaten? Evet, evet. Yani seçme için de bu gerçekte zaten... Abi, program kullanılacak mı bu? Kullanılacak. Yani şu andaki kullanılmayacak ama... Peki son döneme çıkacak mı Fahir o? Son kararın mı yoksa? Ya bu sezon son döneme diye başlayacağız. Hmm. Ee, sonra zaten şey var. Ezo gelin hikayeler sil baştan başlamak gerek bazen. Eylül ayında başlayacağız. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Tuğba. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Siz e, denemeler için de aradınız bizi galiba. Tabii evet ben seçmelere katılmak istiyorum. Hiç var mı tecrübeniz oyunculuk konusunda? Pek yok aslında. Pek yok aslında. Ama zaten... biraz var, gibi, var gibi. Ama kendime de güveniyorum bu konuda. Var mı yok mu Tuba <gülüyor> Oyunculuk olarak yani şu sayılır mı bilmiyorum da hani ortaokulda bir piyeste oynamıştım. Vardı da Aa, olmaz mı? Tabii, o tarz şeyler. Tabii ki. <gülüyor> yani neydi piyesiniz? Piesimiz 23 Nisan'la ilgili bir piyesti. Ben Mutluluk adlı rolde oynamıştım. Neydi repliğiniz var mı? Akkınızda kalan unutulmayan bir replik. Çok hatırlayamıyorum kusura bakmayın. Eskide kaldı da. <gülüyor> Olsun, <gülüyor> eskide kalsın. Biz önümüze bakacağız bundan sonra Tuba. Belki o zaman başladığın yolculuğunda bir kesinti oldu. Tabii. Ama ben de heyecanlandım olması. hemen duyunca aradım. Ezberiniz iyi midir Tuba Hanım? İyidir. Çünkü yani burada e, ezogen hikayelerde anladığım kadarıyla tek şey ezber. Ezber. Tabi Moleküler biyoloğum zaten. Biyolojide şey. e, biraz zor ezber için. Vallahi moleküler biyoloğum diyor Tuba. <gülüyor> <Bakın>. <gülüyor> Ben siz aramıştım aslında. Öyle kolajen mi? muhabbeti yapmıştık. Ya, evet. o muhabbeti hiç hala biz hala zaman zamanlarımızda kolajen muhabbeti yaparız. De, de, Ama yoklunuz hissediliyor ya. Yani. Ama bitti kolajenlerim. 8 gram kolajenim çıktı. Çok mutluyum. Hemen onu da o zaman. <gülüyor> ne Mart ayında mı siz kolajen vergisini ödüyorsunuz? Ne ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz kolajen nasıl bitiyor? Yok, ya? onları ben kullanıyorum. Hmm. Kendi, Hı -hı. Yani tü tü tüketildi. bir şey mi yani? Ee, yani 8 gram çıkması baya iyi bir üretim oldu. Hani yani 1 gramı bin lira falan dışarıda satılıyor. Afede o başka bir şeyin fiyatı olmasın böyle gramla gramla <gülüyor> 8 gram. Yok biz gerçekten Sanki, öyle. O yüzden kendimiz yapıyoruz. Sanki hani, bir uyuşturucudan bahsediyor gibisiniz. Yok. ben altı değil ama yani tezime yeter çok rahat. O yüzden mutluyum. Ne yeter ya sekiz gram kolajen. Peki bir şey soracağım mı? Zor mu? bu ya? Satfı zor. mı koyuyorsunuz? Ne koyuyorsunuz? Bayağı zor bir. Hani sizi aradığımda hani o gün başlamıştım. Bir ay sürdü. Hani ye yetenler bitti yani. yani Kaç para? Yumurta kırılıyor bunun içinde. 8000 lira. 8000 lira yaptınız bir ayda. Bir, ay, bir ayda değil de masrafta ay, ya, sıfır yani. Tabii ben sıfır değil. Tuz falan kullanılıyor. Tuz, hani değil, Ucuz tuzu. şeyler Evet ben düşünüyorum zaten bu tarz bir şirket kurayım da satayım diye. Okolojencilik <gülüyor> yapalım biz de profesyonel mutfağı yani Yalnız yapalım. çok özür dilerim. Pardon. Yani üçünüzü de <gülüyor> Yarmak son Burada bugün toplanmamızın sebebi kolajenler değil efendim. Ezogelin hikayeleri. Bir şey sorabilir miyim Tuba Hanım? Çok affedersiniz çok ee, özür diliyorum. Çiftleme kolajen diye okuyoruz yoksa tek kolajen diye mi geçiyor? Ee, kolajen diye okuyoruz. Türkçe'de öyle yazılıyor yani İngilizcesi n'ın yani aynı şey aslında ama tekleyle yazılıyor fay, at, Türkçe'de. Atilla gibi düşün. Atilla soy gibi düşün. <gülüyor> <gülüyor> <Kole> <gülüyor> kolajen yani aynı yani onu aynı yani. O, aynı. Ay gerçekten çok keyifli züünle konuşmak bu Var arada. Var mı Tuba Hanım? alıcısı ya alıcısı olmaz olur mu? Bizim bu işte doku mühendisliği çalışanlarında çok kullanılan bir şey kolajen. Çünkü hani, kolaysa herkes kendi yapıyordur böyle. Kolay değil. Sorun o. Bu prosedürü de hani çok bilen de yok. Ha. Hani Sana 8 bu gram bizim, çıktı diye Tuba Hanım nasıl göbek şey yani, atmadığı kaldı mutlu vallahi Mutlu yani. Haklı mutluluğun. Bayağı kutladım mı? yani. Hani bunu kutladım. Peki <gülüyor> e, Tuğba Hanım biz mesela bir kolajen çiftliği düşünüyoruz. Tabii ek proje olarak, <gülüyor> ek gelir olarak. Tabii sizin mutfakta falan yapabiliriz. Ben geldim gördüm uygun. Tamam. Ya valla yani durduğumuz yer Şinsel sen nereye kadar yani ne, ne? O... madde olarak şimdi ne lazım Tuba'nın. İşte tuz. o gün de demiştim size tuz. fare kuyruğundan ben bunları çıkarıyorum. Tuz. Ama zaten onu işte hocalarımızdan falan ya yani kullanılmayan deneylerde böyle atılacak olan tamam. şeylerden Para da vermiyorum yani. Kuyruk lazım. Başka? Fare kuyruğu. Tuz. Ee, i̇şte tuz, su falan günde 5-10 on litre. Onda bir şey yok zaten. Şey. Ama canım, onu damacanayla alırız zaten. Tabii onu İzi alırız. Su. İzi sudan yapılmış kollajendeniz. Şey lazım ]imiz. o biraz tutabilir. Böyle diyaliz tübü diyoruz yılan derisinden. İşte onu biraz pahalı bir yılan da. fare büyücü gibi bir şey mi <Gülüyor> Yara sakın adı var elimizde. Çok korkunç bir insan gibi Bay görünüyor. Baykuş ayağı var üç tane. O lazımsa onu açalım paketini. Bir şeyler çıkar ya onlardan bence. Olur yani. Tamam. <gülüyor> İlla yani fare kuyruğu diye bir kaide var yoksa başka bir... Ha, yılan derisi. Sonunda bekliyoruz. Ha i̇şte. onu da yılan yazılır ilan okunur. Onu da bir <gülüyor> şey yapalım. Sen Bilimsel olarak tamam. hata yapmazsınız. Bir tamam. de mezarlıktan alınmış toprak mı lazım? <gülüyor> Bir de şey lazım. Bir cihaz lazım. Santrifüj aleti lazım. Onu da bir şekilde Sanfır de şey dediğiniz bu fırfır fırfır fırfır fırfır. Aynen. İçinde e. böyle rotoru olup işte koyan. Motor dediğiniz motor tipi bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, o tarz bir şey. Senin motoruna rotor denir. E, manuel yapamaz mıyız elimizle? Şeykır çocuklar. O kadarımıza çıkamayız ya. O ya kadar, kadar çıkıyoruz. 2000 falan. 2000, 2000 mi? Ramazan ne? çıkar ona ya. Sonlar Ramazan. Bilemiyorum. Ramazan zaten Nobel ama, almak istemiyor Ama muydu? onu fare kuyruğu ödemeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onu satsuma var diyeceğiz hiç. Ne oldu sular mı geldi? <gülüyor> bak. Ben, benden çıkmadı o ses ama anlamadım. Evet. Anlam. sizden bizden çıkmadıysa nereden çıktı hadi buyurun burada... yani hakikaten evet, kolajına evet, da lütfen alıyorum. ben seçmeler için aradım dinliyorum ya size mail atabilirdik ya. ama şu anda vaktimiz de kısıtlı o yüzden sadece söylüyorum umarım aklınızda kalır sanırım bir menemendi menemenden de öteydi diye bir replik var ama tamam. Fahir karakteri anlatsın durumu anlatsın bu hemen başları da değil galiba yok bu ortasında bir yerde şarkıdan sonra mı Atilla abinin şarkısından sonra mı Atilla abinin şarkısı sürekli olarak devam ediyor zaten yani bazı bölümler sadece Atilla abinin şarkısıyla devam ediyor. Ama fonda genel olarak Atilla Atasoy. Sadece anılarda değil yani anılar dışında da Atilla abinin. İlhan, İlhan, ay bak isim verdim gene. Neyse İlhan abi de var. İlhan İrem onun da şarkıları olacak. Şimdi ben sana anlatayım Tuğba Hı -hı, bu karakteri. Dinliyorum. Bu karakter ilerlemiş... Ee, yaşına rağmen hı hı. E, kendisine bakan e, ve etrafındaki beğenileri üzerinde toplayan bir hanfendiye ait. O zaman ses tonumu da değiştirmem gerekiyor. Tabii mi? birazcık e, o şey. Tabi. Affedersin, çok özür dilerim. Seksapeliteyi de hissetmek istiyorum yani. Atıl <gülüyor> e, <gülüyor> Bu arada hattımızda da e, Atil abi var. Alo. Biz o anı tam canlandırmak <gülüyor> için şöyle yapıyoruz. Atıl. Tamam. Atıl e, abi. E, şu anda seçmelerdeyiz. Evet. Abi, sen misin? Benim abi. Aa, merhaba. E, Tuba Hanım var bu arada hattımızın diğer ucunda. Merhaba Tuba Hanım. Merhabalar Atilla Bey. E, e, merhaba. Şimdi şöyle Atilla abi o aynı yaptığımız rahatsız gibi. Rahatsız mı kendisi? Yok herhangi bir rahatsız yok. Ha bu arada Atilla <gülüyor> abi ezraçı kolajen ihtiyacı var mı abi? <gülüyor> Aşk olsun. Rahatsız değilim Atilla Bey. Hayır yani bir, bir rahatsızlığınız varsa e, bu dağıldırabiliriz yani, ilaç. Danışma için aramadık. Biz danışma sizinle... için mi? Çünkü onunla ilgili konuşmuştuk bari benimle. Yayına da alabiliriz seni. Ha diye. tamam ben vitamini alırım. Ee, sorun değil o. Gelirim eğlendiğinize merak etmeyin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Her zaman. Dinliyorum ben sizi. Atilla abi sen e, alttan alta e, ver anıları. E, Tuba Hanım da e, o şuh sesiyle e, ve kendine güvenen ama bu arada da hayata karşı umutları yavaş yavaş tükenmeye bir başlamış künlük bir, şey bir kez günlük var ama Hı -hı. O, o özgüven o şey yine hat safhada Anlıyor, tamam. e, onu istiyorum sizden. Ben bunu, ne zaman bunu, bunu, gireyim bunu bana şarkının verin. neresinde gireyim peki bir şey var mı? Şimdi e, hayatımı çaldılar diyor ya tamam. onunlar, onunlar. E, ben yapamıyorum tabii, <gülüyor> kusura bakmayın. Atilla abi anılar anılar hayatımı çaldılar Ben Erdal Beşikçoğlu'nun rolünü yapabilir miyim şimdi bu deneme için sadece abi Bu arada gene sürprizi Ay Ya Ege yani sen de bütün etimi, eteğimizdeki şeyimiz ne varsa döktün ya. ya Erdal abinin o şeyini Ondan sonra proje Alo Pardon ben sizi arayayım mı Atilla abi bir dur Ben ben dinliyorum siz devam edin Buyurun, buyurun beyefendi Tam o anılar e, hayatımı çaldılar dediğinizde tamam. siz oradan sanırım bu menemende menemenden de öteydi diyorsunuz. Tabii tamam. ilk başta baktığınızda saçma gelebilir ama e, şu anda bir onu bir hazmedin. Yalnız ben? onu ben hazmettim de sanırım bir menemen demiştiniz. Şimdi bu evet. Menemen'de oldu. Sanırım <gülüyor> bir, Hangisi? Sanırım bir, bir menemen. Menemenden menemen menemen de yok. öteydi. Tamam. Tamam. Ya da şöyle ben orayı şu anda senaryoyu değiştiriyorum. Tamam. Sanırım bu bir menemende. Evet. Tamam. Soyadın. Menemenden tamam. de öteydi. Tamam. Anlamadım ben ben Erdar abi'nin şeyini yapayım mı? Hani, e, Tuğba Hanım'a da kolaylık olur. Evet. Şeyi okuyacağım işte. Bu tavada ne yendi falan diyor. Evet e, o, o kısmı, o kısmı, kısmı size yapayım. şey versin. E, en azından replik versin. Tamam. Replik versin dediğim hani e, karşınızda da e, birileri bir şey söylemiş olsun. Onun üstüne bu cevabı vermiş olun. Hı, anladım. E, ba bakalım. Yani evet. bu rolü Erdal Beşikçoğlu oynayacak. Evet. Siz Gerçekten şu anda ne Oynuyor oynayayım. daha doğrusu ilk kayıtta. Fonda Atilla Atasoy çalıyor. Tamam. Ee, Erdal abi ya da Bilmiyorum. başka bir deyişle Ege size e, repliği verecek, su şeyini verecek. Siz tamam. onun üzerine vereceksiniz. hazm Hazmettiniz, her şey hazır. Hazır, hazırım. Atilla abi hazır mısın? Gitti mi müşteri? Çok geçmiş olsun, geçmiş olsun. <gülüyor> Atilla abi. <gülüyor> Atili abi Alo Atili abi Alo buradayım dinliyorum ben Abi sen giriyorsun Evet Sen devam ediyorsun altta ama çok kuvvetli değil Hafif mi? Hafif Forte Pes Piano. Forte dedin Piano mı Forte Adam mi? Adam e eczacı olduğundan Forte yani Forte Forte Hafif diyorsun değil mi Fahir yanlış mı anladım? Hafif diyorum Hafif mi dedin yüksek mi dedin? Hafif dedim abi Hafif anladım Abi başla <Sessizlik> bu tavada ne yendi? Sanırım bir menemendi, menemenden <Sessizlik> de <öteydi. Sessizlik> Tamam, Atil abi teşekkür <Sessizlik> ederiz. Baba hanım, şimdi tam olmadı aslında şimdi şöyle Olmaz sanırım yok. sanırım menemendi dediniz. Sanırım bu bir menemendi. Aa, aa, çok özür dilerim. Ama yani ama şimdi, yorum katmış bence yani. Ben ki şey Duyu girdim o buuğu unuttum çok buğuyu, özür dilerim. ve ben şuhluğu istemiyorum. Bir daha deneyebilir miyim? Bir nerede kaldı? Tamam. efendim, buyurun. Atilla abi. Evet. At Atilla abi. bir Alo. Abi baştan alabilir miyiz? Ödünüz, <gülüyor> buyurun. Bir saniye. Bir saniye bekletelim. <gülüyor> Maşallah işler yoğun Atilla abi sabah sabah. Şükür be. <gülüyor> var herhalde onda. Her günü şükrediyoruz. <gülüyor> tekrar mı deniyoruz Paris'im? Ee, tekrar alıyoruz Atil abi. Ben sizi 15 dakika mütevziyim. <gülüyor> anular, anular, anular, hayatım çalılar. Bu Sanırım bu bir menemandı. Menemandan da <gülüyor> öteydi. Adılar, adılar, adılar, abi yeterli teşekkürler abi. <gülüyor> Şimdi nasıl oldu? Valla e, şimdi güzel oldu Atilla abi zaten o yani o tartışılmaz <gülüyor> Atilla abi çok iyi. Atilla, Atilla kısmım benim kısmım zaten onun şey, mi, Biz <gülüyor> sizi mefi <gülüyor> <gülüyor> ya da müspet dönelim Tuva numaranız Hiç var tamam. bizde. Tabii. Çok Hoş yani ama benim istediğim biraz daha şeydi yani o tabii ki ben e, hazmettiğiniz kısmını anladım yani biraz daha ben ben biraz daha erotik. Ama şimdi hayata küskün diyorsunuz. Küskün hani o içerde o küskünlük sizin erotizimden bahsedilmiş. E, o zaman ben bir daha deneyim yani. Evet. Bende o vardır. Hı. Hani ben, ben, ben de erotizm vardır diyorsunuz. Tabii, aşk olsun. Çok, çok geç olsun. Hatil abi son bir prova da alabilir miyiz? Ya çocuklar, e, az önce bir müşterimiz, daha doğrusu bir hastamız e, ayrıldı. Ee, çok enteresan. Bugün e, iki tane yeni e, müşteri geldi dükkanımıza. Yani proje etkisini şimdiden göstermeye başladı bari ee, Atilla ee, abi daha dur. O dükkan... Bey, son bir şans lütfen. Ee, bir da... kere daha, ama yapmayın çocuklar yani bu artık heyecanı kaçacak. Ee, yani abi sonuçta seçmeleri bu seferlik böyle yapalım. Sonra e, diğer abileri de arayacağız. <gülüyor> o zaman baştan yapıyoruz. <gülüyor> baştan alıyoruz. Atilla abi Forte, <gülüyor> Forte mi istiyorsun Mustafa? Forte istiyorum abi. Anılar, anılar, anılar, hayatımı çaldılar, e beni benden. Bu tavada ne yendi? Sanırım bu bir menemendi tatlım, menemenden <gülüyor> bir şey. İşte bu ya, <gülüyor> İşte bu Atil <gülüyor> ben abi. Tatlım tatlım ben tatlı kattım ama kusura bakma. Ne oldu? Etetizmi tatlı verdi zaten. Evet. Evet. Atil abi, Atil abi, <gülüyor> evet. yeter. <gülüyor> Yeterli. Tuğba Hanım çok teşekkür ediyoruz. Valla çok sağ olun Tuğba Hanım. Kırmadınız teşekkür bizi de. O evet. hemen stüdyoya almamız lazım Tuğba Hanım. Ve daha seçmeler bitti mi zandı? Bit, ben zaten OTTÜ'deyim. Çok kolay gelirim yani rahat. Tamam bir telefona ben var. OTTÜ'de kaydetmiyoruz. OTTÜ'de değil yani bunu... Çocuklar e, ben de Nereye <gülüyor> isterseniz oradayım. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Hatil abi biz susar mısınız? Çocuklar. Ben de İstanbul'dayım. Atil abi seni, al, şey, seni getirmeyeceğim. Evet. <gülüyor> Şu Anılar eczanesi olarak bilir. Değil. Atasoy eczanesi. Ama <gülüyor> bir yanlışlık olmadım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tuba Hanım size de çok teşekkürler. Tebrikler bu arada. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum Fahire'de programında. Hoşçakalın. Çok teşekkürler sağ İyi olun. İyi günler. Hoşçakalın. Valla ses getiren proje daha şeyinde. Dakikasında e, buldu. Başında ses getiriyor. Önümüzdeki hafta neler olacağını ben hayal bile edemiyorum. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tüdeşiz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili Nijcer. Bu Ezogelin hikayelerin şimdiden Modern Sabahları da etkisi oldu çünkü Ezogelin hikayeler yüzünden neredeyse programın yarısı gitti yani. Yani e, daha başlamadan üstelik. Kusura bakmayın da yani yani yani. Kusura bakmayın da ha şimdi oldu. Bir daha yani yani, <gülüyor> yani anlaşılmadı falan. Yani anlaşamamış orada ee, Kusura bakmayın da yani e, burada. Yani uzayan kol bizden olsun diyen kimdi? Ben miydim? Hayır biz zaten mutluyuz abi buna. Yani, yani ben mutluyum şahsen Yani sanki Ege'de biraz tatlı bir kıskançlık var gibi. Saçmalama. Ne yani. olur? Kıskançlıktan değil de şey ama yani bu, bununla başka bir şey Çok uzun değil. sürdü gibi geldi de. Hasis, hasis Ege kayacan yani. <gülüyor> hasis hasis. <gülüyor> Ne yapıyor Hasis? <gülüyor> hasis Ege kayacan çok güzel Hoş, hoşuna oturdu, da gitti. Oturdu bana oturdu oturdu oturdu, oturdu vallahi oturdu. Beylerin efendim son bir artık haber aslında ne haberler vardı? Burada? Ne haberler Vallahi... vardı? Veremedik. Ne Sen, sen bu şey için şey parfüm falan haberini <gülüyor> <verecektim>. <gülüyor> <gülüyor> Bu ezogen hikayelerin başlam e, başlangıcından önce faayer. Böyle bütün e, emeği geçenleri toplayıp böyle bir yemek, bir fotoğraf çekme <gülüyor> olayı falan düşünüyoruz. Oscar yemeği yapıldı çünkü. Onu şöyle yapacağız. Çeşit, çeşit fotoğraflar geldi. Birlikte çektirilmiş olan fotoğraflar geldi sanatçıların. Eee bir şey? Şöyle bir şey yapacağız. Biz hep beraber emeği geçen, geçmeyen, eş dost, aç <gülüyor> aç olan, olmayan ne varsa. Emeği geçmeyenin ne işi var ya o yemekte? Aç aç adam aç ne yapayım? Ha, a, anladım. Ondan sonra hep beraber güzel bir anlaşma yaptık bir firmayla. Bir restoranla mı? Bir restoran Neresiyle? Mı? Bizim şuna getirseniz. <gülüyor> yani yok abi bizimki biraz yani yer yok mu? Dendi, yer yok. Son -sonra yer yok mu dendi. Bana abi benim resme. <gülüyor> kalabalık rezervasyon yaptırdıysan yer yok dedim bir Yani kaç kişiydi? Kaç kişi dedin? Vallahi 34 kişi civarı benim hesaplamalarım daha da fazla olabilir. 34 mu? Bu kadar kalabalık mı ya yüzün hikayelerin ekibi? Okta falanıyla filanıyla tutuyor yani. Bazıları İstanbul'dan. İstanbul'da o mi Atil abi? 6 Alt kişi geliyormuş Atil abi. Geliyor tabii canım gelmez mi? Bu kendisi var. Ben çok Yardımcısı heyecanlanıyorum geliyor. Atil abinin yanında karşısında hatta yayında bile. O yüzden... Artık dükkanda konuşuyorsun. Ben çıkamam ki karşısına çok heyecanlanıyorum abi anlamıyor musunuz? Abiciğim siz? tamam çok heyecanlanıyorsun ben de heyecanlanıyorum. Yani ben proje beni heyecanlandırıyor esas. O zaman esas. tamam. <gülüyor> yani e, hep beraber oturacağız yiyeceğiz ve sonra da tabii ki fix menü <gülüyor> paralar alınacak evet. mı ne? Sonra, sonra fix birlikte çektirdiğimiz fotoğrafları vereceğiz hep beraber düşünüyorsun yani, yani böyle bir şey düşünüyorum değil Güzel. ayarladık her şeyi ayarladık her şey, ya. fotoğrafçı <gülüyor> bir tek fotoğrafçıyı <gülüyor> ayarlamadık ya. peki ee, e, şunu e, yani biz geliyor muyuz yoksa abi sonuçta yani açık açık soramadı ama şunu soramadı biz var mıyız biz geliyoruz. siz var mısınız eğer şeyi ayarlayabilirsek yani... Sandalye mi? Ne? Ya. <gülüyor> <Biz> yemeğe gelmeyiz <gülüyor> ne zaten. Diyeceğim, fotoğrafa yani. fotoğrafa, fotoğrafa gelin, gelin. En azından fotoğraf Yemeği boş verin de. Aile fotoğrafına. Aile fotoğrafına bir gelin isterim yani sonuçta siz de. E... Dış kapının mandalı olacağız ama Hayır, ne alakanız Olur mu canım çok emeğiniz geçti. Oktay'ın çok emeği geçti. Seslendirmelerde sizin çok emekleriniz geçti yani. Kullanmasak da o şeyleri. Ben ee, sana da yük olmak istemem o yemekten yani çünkü parasını sen mi verirsin onu nasıl olabilir? Onu bir anlaştık işte Okta ya anlaşma yaptık. Sonuçta yani. fotoğraf aynı fotoğraf. Zaten yemek, yemek tam da değil de ben böyle gibi böyle işte mitit köfte evet. ee, ev gibi mi olacak? Ev gibi düşünme Okta ev gibi <Gülüyor> düşünme. Şey var zaten hani şimdi burada Tuğba Hanım'a yaptırdık ya. Evet. Bu tavada ne yendi? Bu, bu bir menemen. Ah Menem o espirden menemen mi olacak? Menemen de var. Ondan sonra fik herkese Şu anda minik köfte menü e ben e severim yani. <gülüyor> Ekmek olacak mı? Ekmek e vallahi ayarlayabilirsek onu görüşürüz şu an. <gülüyor> şu anda Sponsorlarla görüşüyoruz. görüşüyoruz. Sponsorlarla görüşüyoruz. Fazla <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Yani şu Ezogin hikayelerinin yayın kısmına da bu kadar keşke özelseydim Yani bu yanlış anlama bunu bir eleştiri olarak alma. Yani, <gülüyor> ne olarak alayım Oktay? Mitin köftesinden ekmeğine ve melemenine kadar her şeyi düşünmüşsün. Düşündük yani. tabii canım Oktay yani bu bazıları hep böyle beni işte e, yargıladılar. Hep ev gibi düşündüler, yargıladılar dediler ki, vay efendim bu kadar zamanda bir proje çıkmaz mı? Acaba kandırılıyor muyuz? Bu bir tevatür mü? Efendim şöyle söyleyeyim bu bir ne tevatür? Bu yalnızca bir e, sistem. <gülüyor> sistem. Çünkü yani ben de en başta <gülüyor> o eleştirenlerin arasında ben vardım. Evet. Yani, yani ben isim vermek istemedim ama has ya nedir bu... yani bu nedir falan diye abartıyordum. Hani çok tamam şehir dışından seslendirmelerimiz var diye iki ay dolaştım biliyorsun ortada. Hı -hı. Ben de diyordum ki yani nedir abi alırsın bir makineyi, versin 70 lira yaktırırsın orada sesini alırsın falan filan de iki dakikalık şey falan diye konuşuyordum ama en sonunda ortaya çıktı ki bu bizim alıştığımız türde bir radyoculuk değil. Bir kere onu Anlarsak aslında bütün eleştirdiğimiz noktaların cevabı geliyor. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey canım. Yani bu resmen bir prodüksiyon mucizesi. Yani nasıl Yeni ki? dönem radyoculuğu. Yeni dönem... O yüzden böyle yalap şap, hızlı hızlı. Efendim ama bu seferlik böyle olsun denilen bir şeydi. şey değil. New bir... age dedikleri radyoculukta new age dedikleri şey bu. <gülüyor> <gülüyor> new age. Kimse, bugüne kadar kimse dememiş olabilir. Yani duymamış olabilirsiniz. Çünkü o kadar new yani. yani... <gülüyor> o yüzden yani şaşırmayın. Ee, bu açıklamaları da neden yapıyoruz o Sen, sen demin şey dedin ya Fahir Bu ne bir tevatür Bu bir sistem dedin evet. Orada bir şey daha bir kelime eksik ya <gülüyor> <gülüyor> Ne bir tevatür ne bir şey Değil diyecek O şeyi demediğin için bu kadar uzun Açıklama yapmak zorunda kaldık İyi de oldu yanlış anlama dediğimi <gülüyor> <gülüyor> İyi de oldu, hoş hoş da oldu. Bu ne bir tevatür ne de bir şey değil O yok yani daha, daha çok o kadar yeni ki Bu proje yani onlar zaman işte kervan yolda düzülür mantığıyla bakalım onu da yolda düzeceğiz inşallah. İsterseniz programımızın son dakikalarında e, bu kadar üstüne konuştuğumuz <gülüyor> 70, <gülüyor> 70 mucizesi <Ya>. <gülüyor> açıklanmaya muhtaç bir diğer şey. Ezogelin hikayelerden bir aa deneyecek miyiz? E tabii. İlk bölüm mü? İlk Hayır. bölümün tanıtımı. Tanıtım. Ha tanıtımı. <gülüyor> Ezogelin hikayeler Ezo gelin hikayeler. İyi, bayağı oturmuş artık şu an <gülüyor> Bayağı Baya bayağı iyi, baya bayağı iyi. Yani bu tabi <gülüyor> sadece bir tanıtım değil. Devamı tek... vardı ama bunun ya. Kesin erken kes. Yok erken kesmedi. Kısa olanı. Kısa olanı yok da. Vaktimiz program o, ya, o yüzden Saat 10 oldu <gülüyor> artık. İleri, ileri alsak nasıl? Yani uzun olanı başlatsan da bir ileri alsan ya. Rahat uyuyamayacağız bu akşam. Ya rahat yok da. İyi o zaman ya orada bir şey mi var ben uzun olanın? Aynısıdır diye dinlemedim ha, yok, yok proje STS izin vermiyor abi. Peki. Yok çalma hiç izin vermiyor abi adam. Izin yok ya. abicim. A, -a ne? İzin yok STS adam. Ve ileri aldım ya. Hayır canım ne alakası var? Alma abi sürprizi kaçıyordun. Her Yok, sen ev, ben ev, ev gibi düşünüyorsunuz. Ev gibi, ev gibi düşüne düşüne bugün bu He. hale geldik. Sen ya. çok dinlemek istiyorsan ver 70 liranı. <gülüyor> <gülüyor> Yaktır. Valla <gülüyor> ee, onu, onu düşüneceğim yani. Neyse ki bu projede her şeyin bir çözümü var. Yani çok mu merak ettim? Ver 70 liranı. Yaktır Fahir eline sağlık şimdiden hepimizin, Bu arada hepimizin. biri geldi kapı çaldı Kapı çaldı ben kapıya mu? bakıyorum ya da Atilla Bey mi hala telefonda şu anda <gülüyor> <Kapıya bakıyorum. gülüyor> Müşteri de gelmiş <gülüyor> Yok orada. onun çanlıydı ama kapısı Sevgili dinleyiciler, <gülüyor> modern sabahlarının sonuna geldik Güzel bir çarşamba günündesiniz Bunun kıymetini bilin tepedeki güneşin tadını çıkarın Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlar radyonuzda olacak Espriler şakalar Efendim ezogren. taklitler, ezogelin hikayelerden belki küçük bir Kuple. bölüm daha sizi bekliyor olabilir. Ve tüm bunların ötesinde sevgi sizlerle birlikte olacak modern sabahlarda her zaman olduğu gibi. Açıkçası hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> Kısacız yerine açıkçası değil mi? <gülüyor> evet mikrofondan ses <söz> geliyormuş. <arada bu> <gülüyor> <gülüyor> sessizlik var ya ondan şey <gülüyor> sessizlik sessizlik hadi hadi hadi ne oldu ne oldu Biz yayın yayın gitti yayın gitti vallahi yayın. yayın gitti aa ne oldu bakayım denemeler de yapıyorum neyse radyonun ses yani sızıkın hikayeler şey abi bu bütün şeylerden ya yani, zogerin slotlara zogerini doldurmuş slot zaman. slot teknolojisiyle çalışıyoruz her gün. Her bir gün olacak M